3. Lozan Anlaşması Kapsamında Tüzel Kişilikler Olarak Vakıflar Yunanistan ve Türkiye 1923'te Doğu sorununun çözümü çerçevesinde Lozan Antlaşması'na dayanan azınlıkların korunmasına ilişkin benzer normları benimsemek zorunda bırakılmıştır. Anlaşmanın 37 ve 45. maddeleri Türkiye'deki ile Yunanistan'daki Müslüman azınlıkların korunmasına yönelik yasal çerçeveyi oluşturmaktadır. Anlaşmada dil hakları, din özgürlüğü ile vakıfların kurulması ve yönetilmesi konularında bu azınlıklara pozitif haklar tanınmaktadır. Osmanlı millet sistemini hatırlatan normlar azınlıkların korunmasına ilişkin güncel ilkelerle kaynaştırılmakta. Uluslar da desteklenen ve azınlıkların korunmasına dair tek zeminin din olduğu paradoksal bir hukuk düzeniyle bireylerin azınlık hakları, kurumların cemaat hakları ile harmanlanmaktadır. Lozan kapsamında cemaat vakıfları kendilerine özgü tüzel kişiliklerdir ve bu yönleriyle Yunanistan ve Türkiye medeni hukukuna tabi vakıflara bir istisna teşkil etmektedirler. Anlaşmada vakıf azınlık tarafından kurulan, yönetilen ve kontrol edilen bir kurum olarak tanımlanır. Buna uygun olarak vakıf ile ilgili azınlık cemaatleri yani Yunanistan'da Müslümanlar ve Türkiye'de gayrimüslimler arasında yasal bir bağlantı olmalıdır. Bu bağlamda azınlık cemaati vakıfların ve mülklerinin korunup yönetilmesi görevini üstlenen tüzel kişiliktir. Lozon Anlaşması, dinsel, sosyal ya da eğitim amaçlı cemaat azınlık vakıflarına taşınmaz mülk edinme, kullanma ve elden çıkarma hakkını tanır. Anlaşmanın 40-44. maddeleri Türkiye'deki gayrimüslim azınlık bu hakları tanır ve Türkiye devletine bu haklara karşılık düşen görevler yükler. 45. madde Yunanistan'a anlaşma uyarınca Türkiye'nin gayrimüslim azınlığına sağlamak zorunda olduğu hakları kendi Müslüman azınlığına sağlamak konusunda paralel yükümlülükler getirir. Başka bir deyişle 40-44. maddeler Yunanistan'daki Müslüman azınlıklara Türkiye'deki gayrimüslimlere tanıdığı hakların aynısını tanır ve iki devlete de aynı görevleri yükler. Bu anlaşma ile ilgili hükümler şöyledir. Madde 40- Gayrimüslim azınlıklara mensup Türk uyrukluları hukuken ve fiilen öteki Türk uyrukluları ile aynı işlemden ve aynı güvenceden yararlanacaklardır. Bilhassa masrafları kendilerine ait olmak üzere her türlü hayır kurumlarıyla, dinsel ve sosyal kurumlar, her türlü okullar ve buna benzer öğretim ve eğitim kurumları kurmak, yönetmek ve denetlemek ve buralarda kendi dillerini serbestçe kullanmak ve dinsel ayinlerini serbestçe yapmak konularında eşit hakka sahip olacaklardır. Madde 42 Türkiye hükümeti söz konusu azınlıklara ait kiliselere, havralara, mezarlıklara ve öteki din kurumlarına tam bir koruma sağlamayı taahhüt eder. Bu azınlıkların Türkiye'deki vakıflarına, din ve hayır işleri kurumlarına her türlü kolaylık ve izin sağlanacak ve Türkiye hükümeti yeniden din ve hayır kurumları kurulması için bu nitelikteki öteki özel kurumlara sağlanmış gerekli kolaylıklardan hiçbirini esirgemeyecektir. Ayrıca anlaşmanın 41 sayılı maddesi, Yunanistan ve Türkiye hükümetlerine dinli azınlıkların önemli oranda mevcut oldukları yerlerde devlet bütçesi, belediye bütçesi ya da öteki bütçelerce eğitim, din ya da hayır işlerine genel gelirden sağlanabilecek paralardan adil bir hisse ayırma yükümlülüğü getirmektedir. Hem Yunanistan hem de Türkiye yıllar içerisinde Lozan azınlıklarına kamu finansmanı sağlama konusundaki kararlarını dış politika değerlendirmelerine dayandırmıştır. Örneğin Türkiye hükümeti Lozan imzalanmasının ardından Rum Ortodok, Hermeni ve Yahudi okullarına kamu kaynaklarından para aktardaysa da Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs askeri müdahalesinin ardından bu desteği birden son vermiştir. Öte yandan 1923 ile 1974 yılları arasında azınlık okullarına verilen fonların enflasyon doğrultusunda hiç arttırılmadığını ve son zamanlarda artık oldukça az ve sembolik bir miktar olduğunu belirtmek gerekir. Madde 44'e göre taraflar aralarında bu konularla ilgili bir ihtilaf doğması halinde Lahey Uluslararası Daimi Adalet Divanı'na başvurabilirler. Anlaşmanın bu maddesi de hiçbir zaman kullanılmamıştır.